Bu videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün feodalizm karşısında verdiği mücadeleyi ve Dersim olayları başlamadan önce Güneydoğu'ya yapılan yatırımları göreceksiniz. Atatürk çağdaş bir Türkiye yaratmak istemiştir. Hurafeler yerine akıl ve bilimin egemen olduğu, Kulluktan kurtulup birey olan insanların özgür iradeleriyle kendi kendilerini yönettiği, eğitim seviyesi yüksek, herkesin birlikte çalışıp, birlikte üretip, birlikte bölüştüğü, eşitlikçi ve tam bağımsız bir Türkiye yaratmak istemiştir. Atatürk böyle bir Türkiye yaratırken öncelikle Türkiye'deki ortaçağ kalıntısı feodal yapıyı kırmakta işe başlamıştır. Yani, halkın özgür düşünebilen, özgüvenli, yetenekli, sesini çıkarabilen bireyler yetiştirebilmesi için ipin ucunu çeken ağalardan, şeyhlerden ve dergahlardan kurtulması şarttır. Fakat tarikat ve cemaat yapısı içinde kimliğini ve kişiliğini kaybetmiş, kaderini ağa, şeyhe ve şıha bırakmış, ekonomik özgürlüğü olmayan, okuma-yazma bilmeyen, dinle kandırılmış, emperyalist oyunlarla kışkırtılmış bazı etnik unsurları 500 yıllık feodalist ve emperyalist kıskaçtan bir anda çekip almak çok da kolay olmayacaktı. Yüzlerce yıllık alışkanlıklar ve çıkarlar, Sinan Meydanı'nın deyimiyle genç cumhuriyetin karşısına dev bir hayalet gibi dikilmiştir. Atatürk, Kürt sorununu besleyen doğudaki feodal yapıyı kırmak için her şeyden önce toprak ağası durumundaki aşiret reislerinin topraklarını ellerinden alarak yoksul köylüye dağıtmanın yani toprak reformunun hesabını yapmıştır. Bu amaçla 1934 yılında İskan Kanunu çıkarılmıştır. Böylece artık halk başlarındaki ağının toprağını sürüp bir lokma bir hırka yaşamaktansa artık kendi toprağının sahibi, kendi hayatının sahibi durumuna getirilmek istenmiştir. Köylülere insanları sömürerek kafasına göre vergi toplayan eşkıyalarla boğuşmaktansa devlete bağlı çalışarak düşük vergilerle hayatını kurtarma şansı tanınmıştır. Bu kanuna göre artık yoksul ve topraksız köylüye toprak dağıtılacaktır. Kanunun 10. maddesine göre aşiret reisliği, beyliği, ağlığı ve şeyhliği kaldırılmıştır. Kanun, aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara gönderme yaparak reis, bey, ağa ve şeyhlere ait olarak tanınmış, kayıtlı ve kayıtsız bütün taşınmazların teminatsız kamulaştırılıp göçmenlere, mültecilere, nakli olunanlara, topraksız veya az topraklı yerli çiftçiye dağıtılıp tapuya bağlanmasını öngörmüştür. Bu şekilde hem halk zenginleşecek, hem de yıllardır savaştan savaşa bitap düşmüş ve Osmanlı'dan kalan borçlarla ekonomisi altüst olmuş olan bu yeni cumhuriyet, kendini hızla toparlayacak ve tarımla hayvancılık alanında bir yükseliş yaşayacaktır. 14 Mayıs 1935 tarihinde kabul edilen CHP programının 34. maddesi şöyledir. Her Türk çiftçisini yeterli toprak sahibi etmek partimizin ana gayelerinden biridir. Topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için özgün istimlak kanunları çıkarmak lüzumludur. 1935 ve 37'de Sağlık ve Tarım Bakanlıkları toprak kanunları hazırlandı. 35'te Vakıflar Kanunu çıkarılmıştı ve bu kanunla vakıf toprakları eylemli olarak tasfiye edildi. Böylece feodal ve dinsel kurumların temelini oluşturan büyük vakıf toprakları devlet mülkiyetine alınıp satış yoluyla özelleştirildi. Ancak ne yazık ki bu toprakların varlıklı ailelerin eline geçmesi yüzünden istenilen sonuç alınamadı. Bugün nasıl ki bazı FETÖ'cü cemaat binaları ve aklanan paralar devletin himayesine alınmaya çalışılıyorsa o dönemde de tamamen aynı şeyler yaşanıyordu. 37'de kamulaştırma ve toprak dağıtımı için anayasa değişikliği yapıldı. Anayasanın 74. maddesine şu eklenmişti. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları devlet tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve bu bedellerin ödenmesi sureti özel kanunlarla tayin edilir. Yani sonuç olarak bu proje işe yaradı ve 34 ile 38 yılları arasında toplam 90 bin civarında aileye 3 milyon dönüm kadar toprak dağıtıldı. Başta da istendiği gibi amaç, yerel yönetimlerdense bütün köylünün hayvan ve toprak sahibi olarak kendi kendini geçindirebilmesi ve ülkenin kalkınmasıydı. Cumhuriyet 23 ile 38 yılları arasında toplam 246.431 aileye toplam 9.983.750 dekar toprak dağıttı. Ancak Atatürk'ün ve genç cumhuriyetin bütün iyi niyetli çabalarına karşın ortaya çıkan bu tablo yetersizdi. Çünkü her şeye rağmen feodal sistem halkın karını emmeye devam ediyordu. Hatta günümüzde bile çoğu bölgelerde halen ağalık rejimi devam etmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de doğudaki halkın ağamızdır, beyimizdir, o ne derse odur psikolojisiyle hakkını aramayışıdır. Atatürk, Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları yapmak için kültürel, ekonomik, siyasal ve toplumsal birçok adım atmıştır. Fakat aynı zamanda Fransa'nın işbirliği yaptığı Ermeniler ile Amerika ve İngiltere'nin vaatlerine kanan bazı azınlık gruplar bu yatırımları protesto ettiler ve ayrı bir ülke kurmak istediler. Henüz yeni kurulmuş bir ülkeyi gerçekten de bölebileceklerine inandıkları için bunun sonuçları maalesef ağır oldu. Fakat bu isyanlar ve operasyonlar bu videonun konusunu oluşturmadığı için daha fazla değinmeyeceğiz. Bu videoda daha çok Doğu illerine yapılan yatırımları ve yapılması düşünülen projeleri aktaracağız. 1920'lerden 30'lara kadar yani Osmanlı'nın yıkılıp Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde Doğu Bölgesi'nin temel özellikleri şöyleydi. Ulaşım problemlerinden dolayı bölgeye yöneticiler ve memurlar gidemiyordu. Ayrıca nasıl ki bugün korkudan Doğu'da öğretmenlik ve doktorluk yapmak istemeyen, can güvenliği için yerinde kalmak isteyen bir kitlemiz var ise o dönemde de aynı korku yaşanmaktaydı. Bölge halkı, hükümet ile eşkıya arasında sıkışıp kalmış ve iki taraflı bir korku psikolojisi içine girmişti. Köylü, hükümete eşkıya hakkında bilgi verince eşkıyanın baskını ile karşılaşıyordu. Ve tabii ki bu eşkıya da kendi topraklarından, kendi köylerinden daha çıkmış insanlardı. Dolayısıyla sus pus yaşamaya alışmak zorundalardı. Bölgede sıkça isyan çıkıyordu. Ağlık sisteminin kaldırılmaması için bölge reisleri başka ülkelerle anlaşmaya ve halkı kışkırtmaya başlamıştı. İsyanları destekleyenler kadar desteklemeyenler de çoktu. Dolayısıyla bölgede dikkate değer esnaf, tüccar ve sanat erbabı yoktu. Halk sadece tarım ve hayvancılığı biliyor ve politik çekişmeler yüzünden karambolde yaşıyordu. Bütün bu durum yani ağların koltuklarını bırakmak istememeleri ve cumhuriyeti tanımıyor oluşları halkı mağdur ediyordu. Yol durumu gerçekten de çok kötüydü. Daha birkaç yıl öncesine kadar o bölgeler savaş alanıydı. Henüz asfalt teknolojisi bile gelişmemişti. Okuma-yazma oranı da çok düşüktü. Zaten resmi raporlara göre bütün ülke genelinde erkeklerde okuma-yazma oranı %10'un altındaydı. Kadınlarda ise okuma-yazma oranı binde %4 yani %0.4'tü ki bunların da neredeyse hepsi batı illerinde yaşayan insanlardı. Dolayısıyla doğudaki insanların ne gazetelerden ne de gelişmelerden pek haberi olmuyordu. Tabii bu okuma-yazma oranının azlığı savaşla da ilgiliydi. Çünkü savaştan önce okuma-yazma oranı %15'lere hatta %18'lere kadar çıkabiliyordu. Son 10 yıldır yaşanan savaşlar dolayısıyla birçok subay ve meslek erbabı maalesef şehit olmuştu. Tabiat şartları çok zordu. Bölgenin bazı illerinde kış 8 ay sürüyordu ve dolayısıyla yollar ulaşıma kapanıyordu. Zaten bugün bile bazen zorlu şartlarda yollar ulaşıma kapanabiliyor. Erzurum bölgesi 1900 Van Gölü kısmı da 1720 metre irtifada olduğu için ürünler şehirlere gidemiyor ve köylünün elinde kalıp çürüyordu. Topraklar, toprak ağlarının elindeydi, yani köylü ağlarının hizmetkarı durumundaydı. Hemen her köyde küçük çaplı bir diktatörlük vardı. Fakat bunun asıl sebebi Osmanlı döneminde bu durumların pek de önemsenmeyişiydi. Hatta bu ağlara Hamidiye Paşalığı veriliyor ve resmi olarak halktan vergi toplattırılıyordu. Köylünün o vergiyi verip verememesi düşünülmüyor, sadece istenilen paraya bakılıyordu. Böyle olunca yılda 5000 altın istenilen bir bölgede ağalar 7000 altın toplayarak, 2000'ini kendine saklayarak daha da güçleniyor ve halk gitgide daha da fakirleşiyordu. Zaten bu yüzden bu rahatlığı kaybetme korkusundan dolayı ağalar isyan çıkartmaya ve batıdan destek aramaya başladılar. Böyle küçük, yerel, özerk bölgeleri izin vermeyen Cumhuriyet maalesef bu ağaların karşısında bir düşman konumundaydı ve tabi ki daha doğumundan itibaren kendisine kul gibi büyüttükleri bazı köylülerde ağlara destek çıkacak, bu aydınlanmayı kaldıramayacaktı. Cumhuriyet tarihi yalancılarının sıkça dile getirdikleri Atatürk döneminde genç cumhuriyetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yatırım yapmadığı tezi çok açık ki doğru değildir. Sürekli isyanlarla çalkalanan, dolayısıyla sürekli asayiş sorunlarının yaşandığı, coğrafi ve toplumsal yapıdan kaynaklanan zorlukların geçit vermediği bir bölgeye, Yatırım yapmanın güçlüğüne karşın genç Cumhuriyet'in yine de en çok yatırım yaptığı bölgelerden biri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmuştur. Kaldı ki savaşlar yüzünden cebinde 5 kuruş para kalmamış, Sakarya Muharebesi için bizzat halktan yardım toplanmış bir ülkede, henüz mevcut olmayan bir paranın da yatırım olarak harcanması beklenemez. Tam aksine elde olan paranın çok büyük bir kısmı Doğu'ya hastane, okul ve hatta yüzme salonları açılmaya harcanıyordu. Bu yatırımların daha fazla artabilmesi için de doğudan elde edilen gelirin daha fazla olması, yani daha fazla tarım ve hayvancılık yapılması gerekiyordu. Tabii bu yapılan tarım ve hayvancılığın vergilerinin de ağlara değil devlete verilmesi gerekiyordu. Hal böyle olunca gelen yardım kamyonlarına saldıran, okul için taşıran inşaat malzemelerine el koyan ve halktan zorla vergi toplayan feodal zümre, Bölgenin gitgide daha da kötüleşmesine sebep oluyor ve ağların kişisel serveti uğruna halkın refahı feda ediliyordu. Bölgedeki isyanlar ülke ekonomisine ciddi yükler getirmiştir. İngiliz The Times gazetesine göre Türkiye'nin sadece Şeyh Said isyanındaki kaybı bile 20 milyon poundtur. Buna rağmen genç cumhuriyet bölgenin asayişini sağlamak ve bayındırlık hizmetleri götürmek için uzun yıllar boyunca bölgeye özel ve olağanüstü ödenekler aktarmıştır. Öz Akıncı'nın Dersim'i yeniden yapılandırmayı amaçlayan 25 Aralık 1935 tarihli Tunceli Vilayeti'nin idaresi hakkında kanunla, Cumhuriyet, aşiretlerin Dersim'ini insan ve yurttaş halkların Tunceli'sine dönüştürmek istemiştir. Bunun için hükümet, yöreyi köprüler, yollar, okullar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, halk evleri, bankalar, ziraat kurumları, hükümet binaları, adliye örgütü, karakol ve kışlalarla donatmaya başladı. Başka yöreden işçi getirilip çalıştırılması yasaktı. Bütün yapılar, dolgun bir gündelik verilerek yöredeki aşiret üyelerine yaptırılacak, dolayısıyla bütün köylü para kazanacaktı. Aşiret üyesi, reisinden bağımsız bir şekilde birey olarak çalışıp, emeğinin karşılığını para olarak alacak ve kendi keyfine göre harcayabilecekti. Yüzyıllar boyu yalnızca kendi ailesinin yaşamı için gerekli şeyleri tüketebileceği kadar üreten, bundan fazla üretim yapmadığı için pazara götürüp satacak bir varlığı bulunmayan, Dolayısıyla özel mülk nedir, parasal birikim nedir, mülkiyet özgürlüğü nedir, bunları tatmamış olan aşiret üyelerinin ceplerine para girecek, aşiretten bağımsız kendisine özel bir birikim yapmayı ve kendi birikimini dilediği gibi kullanmayı öğrenen aşiret üyeleri, böylelikle aşiret üzerinden uzaklaşıp insan ve yurttaş haklarına adım atacaktı. Fakat böyle bir durumda kölelerinin azaldığını gören aşiret reisleri tabii ki de boş durmayacaktı. Fakat dediğimiz üzere bu isyanlar ve saldırılar sonraki videoların konularıdır. Yine de örnek olarak şundan bahsetmek zorundayım. Çalışmalar sürüyor ve yapımı bitirilen bir köprünün bizzat Atatürk tarafından açılacağı söyleniyordu fakat öyle olmadı. O günleri yaşayan İhsan Sabri Çağlayangil anılarında o günleri Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek. O tarihte Seyit Rıza Dersim'in lideri. Devlet Fırat üzerine bir köprü yapmış, köprünün başında da bir karakol. Karakolda 33 askerimiz, başlarında İsmail Hakkı adında bir yedek teğmen var. Köprüye Dersinliler saldırı düzenliyor. Karakol yakılıyor ve 33 askerimiz şehit oluyor. İşte bu olay isyanın başlamasıdır. Atatürk olayla ilgileniyor ve kesin talimat veriyor. Bu meseleyi kökünden hallediniz." diye anlatmıştır. Birçok proje böyle baltalanmış olsa da yatırımlar devam etmiştir. Bu yatırımlardan bazılarına örnek vermek gerekirse, 24'te Diyarbakır Ergani Madenleri devletleştirilerek işletmeye açılmıştır. 25'te Köylüyü Ezen Aşar vergisi kaldırılmıştır. Ayrıca 3 milyon lira sermaye ve %50 nispetinde Alman sermayesiyle Ergani bakırı Türk Anonim Şirketi kurulmuştur. Aynı yıl tütün rejisi yabancılardan alınmıştır. 29'da Elazığ'da Elaziz İpek-Mensucat Türk Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verilmiş ve yol ve köprüler yapımına ilişkin kanun çıkarılarak Güneydoğu Anadolu'da pek çok yol ve köprü inşa edilmiştir. 32'de Ankara'da 1. Tütün Kongresi toplanmıştır. 34'te Diyarbakır-Siirt yolunda Pasur Köprüsü açılmıştır. Ayrıca Fevzi Paşa Diyarbakır da tamamlanmıştır ve Elazığa da demiryolu ulaşmıştır. Yine 34'te, Siirt'te 7 yeni caddede ve 21.384 metre yeni kaldırım yapılmıştır. 35'te, Adıyaman Göksün Köprüsü, Munzur Köprüsü açılmış ve Van Gölü işletmeye açılmıştır. 36'da, Erzurum'da Kız Sanat Okulu açılmıştır ve Erzurum Sivas Demiryolu hattının temeli atılmıştır. Aynı yıl, Yazıhan Hekimhan Demiryolu işletmeye açılmış ve Malatya'da sigara fabrikaları kurulmuştur. 38'de de Erzurum'da 30 ilkokul, sinema, şehir elektriği vesaire yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Daha bunun gibi sadece doğuya ve doğuyu modernleştirmeye yönelik binlerce örnek sayılabilir. Fakat videoyu uzatmaya gerek yok. Yapılan yatırımlar sadece sanayi, madencilik ve ulaşıma yönelik değildir. Tıbbi açıdan da birçok önlem alınmıştır. Doğuda ilaç azlığından ve yaşam şartlarından dolayı basit bir hastalık bile insanı öldürebiliyordu. Atatürk Cumhuriyeti, Türkiye'de görülen Trahom hastalığıyla mücadele konusunda Güneydoğu Anadolu'da büyük bir çalışma başlatmıştı. Adana, Gaziantep, Malatya, Urfa ve Maraş'taki mücadele sırasında toplam 120 yataklı Trahom hastaneleri kurulmuş ve binlerce kişi tedavi ve ameliyat olmuştur. Atatürk döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 6124 iş yeri açılmış ve Atatürk 30'larda Doğu'da bir üniversite kurma talimatı vermiştir. Bu doğrultuda bugünkü Erzurum Atatürk Üniversitesi kurulmuştur. Ramazan de Atatürk'ün Doğu-Güneydoğu Politikası ve GAP adlı kitabında özellikle tarımla uğraşan köylüye büyük kolaylıklar sağlandığını ifade etmiştir. Ülkenin en uzak köşelerinde bile halkın huzuru ve güvenliği öylesine sağlanmıştır ki bunu geçmişin en sakin dönemleriyle karşılaştırmak bile yersiz olur. Herkes güven içinde, tarlasında çalışmakta ya da zanaatını yürüttüğü yerde işin başındadır. Bu insanlar, çalışmalarının sonuçlarından yararlanabileceklerinden emin ve bunların ellerinden zorla alınamayacağının güveni içindedirler. Ekonomi, eğitim, sosyal yardım konularında şimdiden somut sonuçlar alınmıştır. Daha önceden var olan tarım okullarına Bursa'da, Balıkesir'de, İzmir'de, Adana'da ve Erzincan'da 5 yeni eklenmiştir. Savaşın ve değişmelerin işlemez hale getirdiği Ziraat Bankası yeniden çalışır hale getirilmiş ve birçok yerde şubeler açılarak halkın yardımına koşulmuştur. Pek çok sığınak ve göçmen refahları yönünden uygun yerlere gönderilerek yerleştirilmiştir. Bu işin daha çok yürütülmesi için özel yardım bankaları kurulmak üzeredir. Köylülere önemli düzeyde 2,5 milyon liralık tarım aletleri dağıtılmıştır ve dağıtım sürdürülmektedir. Atatürk doğuyu nasıl görmek istediğini Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Tunceli gezisinde yanındaki Sabiha Gökçen'e şöyle ifade etmiştir. İnsan ömrü yapılacak işlerin azameti karşısında çok güce kalıyor Gökçen. Geçtiğimiz yerlerde fabrikaları görmek istiyorum, ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, elektrikle donanmış köyler, küçük fakat canlı, tertemiz, sağlıklı insanların yaşayabildiği evler, büyük yemyeşil ormanlar görmek istiyorum. İstanbul'da ne medeniyet varsa, Ankara'ya da ne medeniyet getirmeye çalışıyorsak, İzmir'i nasıl mamur kılıyorsak, yurdumuzun her tarafını aynı medeniyete kavuşturalım istiyorum. Ve bunu çok ama çok yapmak istiyorum. Dedim ya, insan ömrü çok büyük işleri başarabilecek kadar uzun değil. Mamur olmalı Türkiye'nin her bir tarafı, müreffeh olmalı. Devletin yapamadığını millet, milletin yapamadığını devlet yapmalı. Her şeyi yalnız devletten ya da her şeyi yalnız milletten beklemek doğru olmaz. Devlet ve millet, ülke sorunlarını göğüslemede daima el-el olmalıdır. Ben yapabildiğim kadarını yapayım sonra ne olursa olsun, bu benim kitabımda yok. Geleceği ve geleceğin Türkiye'sini düşünmek görevim. Bir iş aldık üzerimize, bir savaşın üstesinden geldik. Şimdi ekonomik alanda savaş veriyoruz, daha da vereceğiz. Bu heyecanı herkese yaşatmak, bu heyecanın ürünlerini görmek lazım. Atatürk'ün ve Genç Cumhuriyet'in Türkiye'nin batısının olduğu gibi doğusunu da kalkındırmak için yaptığı bu çalışmalar, asırlardır bölge halkını sömüren feodal unsurların, ağaların, şeyhlerin ve şıkların tepkisini çekmişti. Genç Cumhuriyet'in bu yatırımları devam ederse, bölge halkı üzerindeki nüfuslarını tamamen kaybedeceklerini düşünen bu feodal yapılar, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ayrılıkçı unsurlarla anlaşarak Genç Cumhuriyet'e başkaldırmışlardı. Cumhuriyetin çağdaşlaşmaya yönelik devrimlerini dinsizlik olarak adlandırıp bu yönde propaganda yapan unsurlar, bölgede yapılan yolları, köprüleri, santralleri tahrip ederek karakollara saldırmışlardı. İşte 37-38 Dersim isyanları böyle bir ortamda patlak vermiştir. Bu isyan sırasında, isyan öncesinde ve sonrasında yaşananlar başka videoların konusu olacak. Ülkemizde tarihçilerin sadece sarı saçlı mavi gözlüm cümlesinin arkasına sığınmak yerine Araştırıp halka da araştırmalara dayanan doğru bilgileri sunması insanların bazı tarih yalancılarının ağına düşmelerine engel olmak açısından çok önemlidir. Bu kanalda belgelere ve kaynaklara dayalı daha birçok video gelecek ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.